Allahu azze ve cel fi kitabihil aziz. Evuz billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ca bil hasreti felev ashra ensaruha ila akhir ayat sallallahu azim. Recep, Şaban, Ramazan bayram derken bu kalaları bu akabeleri bu ayları atlattık ve bayram haftasında bulunuyoruz. Tabii Düşünenler için ve akılları akılları başlarında olup da gözlerinde ibret almak nasip olanlar için bunlarda büyük ibretler vardır. Nasıl ki böyle seviye anne geliştiyse hayatımız, Recep, Şaban, Ramazan, Bayram derken hayat da bu şekilde geçmektedir. Yani çocukluk, gençlik, dinçlik, ihtiyarlık derken bir de bakıyorsun bir gün kapıya cansız at gelip dayanıyor. Cansız at, cansız vinek. Biliyorsun ne olur değil o binek ki sevgilileri birbirinden ayırır, çocukları yetim bırakır, sevgili aileleri dul kılar, sevdiğimiz malları sevediklerimize eslim eder. Cansız attı. Ona teneşit derler, tabut derler. Tabi Allah'a iman eden ve cenab -ı -ı ve Allah yolunda bulunan kişiler için bu ölümden korkmak yoktur. Çünkü ölüm Müminler için ölüm babında yani ölümde ruhsat cemal vardır. Allah'a mülakat vardır. Allah'a kavuşma vardır. İşte bayram o vakittir. Allah rızasını kazandın, cennet yollarına düştün mü? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana ümmetim dedi mi? İşte o vakit bayramı yaptın demektir. Korkanlar ve korkmaları lazım olanlar, hakikaten Allah'ı bilmeyenler, Allah'ı bilip de Allah'a asi olanlar, Peygamber'e itaat etmeyenler, Kur'an-ı Kerim'e bağlananlar, onlar ve onlar ağlasınlar. Ve ağlayamazlarsa niçin ağlayamıyoruz diye ağlasınlar. Bizde ağlamak hissi yok mu oldu insanlık hissimiz diye? da ağlasınlar. Ramazanları makbul olan kişiler Ramazan'a evvel camiye geldikleri gibi Ramazan'dan sonra gelmeye başladılar. Bu anlar Ramazanlara kabul olan kişilerdir. Ramazan'a evvel camiye geliyordu yahut gelmiyordu. Ramazan'da camiye geldin ve Ramazan'dan sonra camiye gelmeye devam ettiriyorsun Allah huzuruna çıkmayı. Bil ki Ramazan'ın kabul olduğu Allah'ın dostları arasına girdin. Müjde veriyorum sana. Ramazan evvel gene geliyordun Allah'ın sevgilisiydin. Ramazan'da sevgi bir daha arttı. Şimdi gene aşklar yoluna da devam ediyorsun. Yakın bir zamanda işte o korkulu gelici olan geldiği vakitte senin için korkuyor bıraktıklarına, geriye bıraktıklarına devam etmek yok. Ey vahmanlarım kaldı, evladım kaldı demen de yok. Ne gittin yerden korku, ne bıraktıktan mahzuniyetin var. İşte bunlar müminler, Allah'ın dostları, Allah'ın sevgilileri, Allah sevgililerine müjdeyi vermekte. Estaizuillah, Ela inna evliya Allah, La havfun aleyhim ve la hum yahzenum. Hacah Allah'ın dostları, Allah'a selenler. Ela inna evliya Allah. <gülüyor> La havhüm sincin korku yok gittiğimiz yerde. Teker teker gidiyorsun görmüyor musun? Bire birer gidiyor. Ama kafir gittiği vakit de tek başına ağası gittiği vakit de, daha kabirin başına varı varmaz. Daha kendisiyle alay edecekler berekler. Hizmetçileri varmış, adamları varmış, efendim kendine hizmet eden tahtarları varmış, taifesi varmış. Tek başına gittiği vakit de diyecekler ki yalnız mı geldin hani arkadaşların? Dünya benim zannediyordun. Ordularım var diyordun. Adamlarım var diyordu, silahçaların var diyordu, muhafızlarım var diyordu. Yalnız mı geldin? Gel bakalım buraya. Zuk indik entel kerim. Tak bakalım şunu Allah'ın azabı ne? Sen kerim büyük adamsın sen. Hele Efendiler bu konuştuğum sözler size alay gelmesin, şaka da gelmesin. Yalan da gelmesin. Vallahi böyle olacak, vallahi böyle olacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor.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 tabii اكو mevsimler için bu sunatlı zeval yani gecenin gündüzün gelmesi mevsimlerin birbirini takip etmesi ayların birbirini takip etmeleri ve büyük ibretler vardır. İşte sana en büyük ibret de budur. Döylecek miz? İlk bahara bak. Ölü toprak nasıl diriliyor? Otlar nasıl kalkıyor? Nasıl kuru ağaçlar meyve veriyor? Ona kadro olan seni öldürecek. Sonra seni tekrar diriltecek. için büyük ibret işte. Ayetullah'ın meyda. Arayın <gülüyor> <gülüyor> ha biten meyvelerde yetişen ağaçlardan ağaçların verdiği meyvarıyorsun yermeyeceksin ya. Son neyin kafayı Bir katremeyi daha görmedin mı Bir katreme sudan ana rahminde kudret fırçasıyla hayıscan Allah seni yoğurmadı mı? Tekrar seni halk etmek Allah'a küsmeler sanıyorsun ya. Büyük ibret var. ilkbahara bak. neşir gününü düşün. Yani kıyamette ölümden sonra kalkmayı düşün. İlkbaharı gördüğün vakitte Recep, Şaban, Ramazan, bayram geçti, bil ki ömrün gidiyor Suat'la. Ey müminler, ey gençler, ey bizden yaştaş olanlar, bizden yaşlılar. Bilmiş olunuz ki yakın bir zamanda korkutmamız başımıza gelecektir. İnkar etiklerimiz meydana gelecek, ikran etiklerimiz yok olacaktır. Malın mülkün var derken elinden çıkacak, yok olacak. Ahiret var mı, mahşer var mı, kıyamet var mı, kabirde sual var mı diyenler... İnkar adet görebilirsiniz çıkacaktır. Geçiyoruz. Şimdi müminler insanların omuzunda iki melek vardır. Bunlar senin yoldaşıdır arkadaşlarım. Ne yer gidersen git, ne yaparsan yap senin yaptıklarını onlar kaydederler. es billah bize Semaanfadur suresinde kıramen ya ma tef'alun. Ne yaparsan hıcak derler. Sağ omuzdaki sağ omuzdaki melek Hayır ve hasenatı yazar. Yaptığın hayırları yazar yani. Ama bu hayırda rüya var mıdır yok mudur onu bilmez. Yalnız zahirde kendin, sen nasıl kullar görüyorsa seni o melek gördüğü gibi yazar. Ve bira en akal yaptığın hayırla sanata bira on yazar. Ve hemen yazar. Mesela bir bardak su verdim bir fukaraya. Yahut ahbabına yahut komşuna bir bardak. Senin için su gayet de ucuz olduğu için burada onu misalara gösteriyorum. Halbuki bir bardak suya bütün dünyayı verirsin. Bütün dünya senin olsa bir balık suya verirsin yani. Sana göre küçük görünür o. Büyüktür esasın. Bir bardak su verdiğin vakitte o en akar, en aşağı 10 bardak su vermiş gibi sohbet yazılır. Acaba anlatabildim mi? Evet. Bir kuruş verdin, on kuruş vermiş gibi. En aşağı ama. Allah bunu dilerse 70'e, 700'e, 7000'e, 7 bine, 7 milyona yükseltir, yükseltir. Mesela bir vücuda vereyim bir adam günah işledi, işledi, işledi dikkat olur Günah işledi, işledi öyle günahlar yaptı ki bu zat muhterem bu hazret düşünmedi Rabbini. Allah'ın gördüğünü meleklerin bunu kaydettiğini gör bilmiyor gaflet içerisinde günahlar işledi, işledi sonra denizlerin köpüğü kadar oldu. Günahları yani 99 sicil verildi buradan da semavat'a kadar yüzünün görüyor kadar Son aklı başına geldi eyvah ben ne yaptım dedi çünkü zaten akıl başında olanlar bir kendisinden bir günah da zahir olsa, zuhur etse, bir günah işlese hemen akılları başına gelir. Ben ne yaptım diye Allah'a rücu ederler. İşte bu, bu bu kemale gelmen lazımdır. Bundan daha yüksek bir vardır. Günah işlemekten korkarlar. Mesela Seyyedina Ebu Bekir Sıddık Hazretleri yani Cenab-ı Hakk'ın bak ismiyle beraber olarak Ağzında taş taşırdı. Neden biliyor musun? Söyleyeceğim söz Allah'ın gücüne mi gider, peygamberi mi incidirim diye evvela düşünürdü, sonra eğer hayırlı konuşacaksa çıkarı konuşurdu ve illa ağzına taş koyardı. O kadar. Onun için sen de şimdi bu benim konuştuğu bir şey, cenab bakın rahmetinden bahsedeceğim. Onun için yani günah işlemek meselesi bu. O, o yaptı, haberi yoktu isyandan Allah'a Allah'ı sevenler günah işlemezler, günah işlemekten kısınırlar. Ah kazayı rahman-ı zuhur ederse Allah'a döner, istiğfar eder, Allah'a rujur eder. Sonra aklı geldi, tövbe etti. Tövbe de, tövbe Ya demek değil mücerdet. Hani bir adam bazıları, biz eksili öyle biliyoruz. Tövbemiz bu bizim. Tövbe Ya Rabbi, sonra gün işliyoruz. Bu istiza olur. Tövbe demek, bir daha yapmak üzere cezmi kasterek Allah'a söz vermek. Ve bunu da ile ishal etmek, sözle ishal etmek. Estağfurullah, Ya Rabbi beni afet. et. Tüftü ilallah, ben sana tövbe ettim Ya Rabbi. Söz veriyorum, bir daha gün işlemeyeceğim demek. Eğer onun üzerinde kazayı rahmani varsa, tekrar unutur bu verdiği bu ahdi, unutabilir yine güçler. Hemen aklı başına gir, demek Allah'a dönmek lazımdır. Ama aklı başındayken böyle tövbe ya yine işledi, tövbe ya Rabbi, işledi, bu tövbe sayılmaz. Acaba anlatabildim mi? Yani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yani Peygamberimiz, Kerim olan Resul. Bütün resullerin en ekremi, en kerimi olan Muhammed Mustafa. Diyor ki tövbe şey olacak diyor efendim. Hayvandan hayvandan sütü sağdığımız vakitte aynı sütü aynı evden içirebilir miyiz? Veremeyiz. <Gülüyor> tövbe böyle olacak. Tövbe etti. İyi dinle. Sonra Cenab-ı Hak bunu ne yapar? Günahlarını affeder. Eder mi? Eder. Cenab-ı Düal ise günahları affeder. O adam bu af üzerinde durursa, yani tövbesine sabit olursa, Allah'a ibadet ve taatta bulunursa ne olacak? Cenab-ı Hak emreder meleklerine gene. Ne kadar günahı vardı? Ya Rabbi, yüz bin günahı vardı. Yüz bin günahını affedin, defteriniz silin onu, temizleyiniz, tatil ederiz. Öptük ya Rabbi. Yine adam tövbesinde, devam ibadeti taatında. Sonra Cenab-ı Hak buyurur ki, o yüz bin günahı sevava çeviriniz. Sevap yapmış gibi yazınız. Acaba anlatabildim mi? Bunun da ene, ene, ene kalli, estaizu billah, yübedülullahü seyyâdele hasenat, Allah, seyyatı, günahları hasenata teddil eder. Tövbekar olan müminleri. Bunun da enakalli ondur. Okuduğum ayeti. Men caibül <gülüyor> hasenetif ele başvurum <gülüyor> sallaha. Onunla başla. Günahlarda bire girdir. Bir günah işleyen bir günah yazılır. Ve 24 saat teyhir edilir. Allah rahmetine bakınız. Kul bir işlediği işledi. Bir sevaba enakalli on sevap yazılır. Hemen yazılır. Günah işleyen kul... Deftere kaydolmaz. Bir günahı yazılır, 24 saat teyhir edilir. Neden? Belki tövbe ederdi. Allah fırsat verir yani. Bulmaz. Acaba anlatabildin mi? Ne diyor? Şimdi bu iki melaike, senin her ef'ale harekatını görürler. Bazı yaptığımız hareketlerle onları incelebiliriz. Ve diyeyim, gene Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı böyle söylüyor Aşıklar için yani, sadıklar için, salihler için, zahitler için söylüyor. Es-i Zübillah, اِنَّ لَزَيْا قَالِهُ رَبِّهُونَ اللّٰهُ <tetenezzelu> <Gülüyor> Rabbim Allah dedi ve istikamette bulundu Günah işlemedi yani isteyerek arusu ile Allah'tan korkarak Allah'ın zatından sıfatından günahlar yapmaktan kaçındı. sakın Allah'ın zatından kaçındı emirlerini icra etti indelezine <Gülüyor> Allah <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rabbim Allah dedi inandı lisanla ikrar etti kalbi tasdik etti ve Allah'ı sevdi Laçakların karşında emirlerine yerine getirdi. Heh. Şimdi buna ölürken melekler geliyor bu. Onlara ölüm anında bir melekleri göndeririz. Ve hepsini bu olunan cenneti onlara teşrif ederler. Müjdelerler yani. Ve derler ki: Nahnu evliyakum bil hayatid dünya. Biz sizin dünyada arkadaşınızdık. Sen bizi görmüyordun ama Sizinle beraberdik biz. Sözümün ispatını söylüyorum. Sizle beraberdik dünyadaki. Bundan sonra gene biz beraber olacağız. Çünkü iki teramen katifin Allah-u ve Teala hazretlerine Ya Rabbi kulu öldü. Şimdi ne olacak? Bunların defterleri kapandı. Hak Teala buyuruyor ki tövbe üzerinde öldü? İbadetle mi öldü? Aşıkı Sadık mı öldü? Otur onun kabrine. Kabrinden olan arkadaş olduğunuz kıyamet gününe kadar onun için istiğfar ediniz. Ve ona salat ediniz. Ona dua ediniz. Ona iniş ve yollaş olunuz der. Kabir ya cehennem çukurundan bir çukurdur ya cennet bir batıdır. Acaba da bildin mi? Senin üstüne dikenel taametli kadir. Alta harab olur da felaket olur. Ha, şimdi bu kiramen katibin seninle beraber dolaşır. Şu söylediğim gibi ölüm anında zahir senin karşısına. Daha başka melekler var. Hafaza melekleri var, sırat melekleri var. insanın hücurluğunda beraber seninle beraber dolaşıyor. Hak canda, şeytan kandadır. Şeytan da sana yakındır ha. Ey dilin korkma. Seninle beraberiz. Bundan sonra da beraber olacağız. Sizler. Müjdeyi verirler. Bak Allah'ın vaad ettiği cennete, herkesin makamına göre. Cennet isteyen cennet vardır, rıza isteyen rıza, rıdvan isteyen rıdvan, cemali ilahi isimli cemali ilahi vardır. Hz. Muhammed'e aşık olanlar da Resulullah'ın kucağına düşerler ölüm anında. Ama asiler, ibadeti yok, taatı yok, tahareti yok, insanlara hıyaneti çok. Hainlik etmiş, herkesi zarar vermiş. Bunların işleri felaket olur. Bire on, birer. Şimdiki anlatacağım misalini vereceğiz. İçin söylüyoruz bunu. Canım Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selim buyuruyor ki, bir kimse 30 gün oruç tutarsa, bir ay oruç yani. bazen 29, bazen 30 oluyor. Allah birer on e verdiğine göre, 30 günü ondan çarparsak ne olur? 300 olur. Altı da bu aydan, şevval ayından ilave edilirse, altıyı da ondan çarpalım, ne yapar? 60. Ne olur? 360. Beş günde bayram, 4 gün kurban bayramı, 1 gün Ramazan bayramı, 5 günde bayram ne olur? 365. Ne demek istiyorum? Ramazan tutup arkasından 6 gün oruçlarını tutarsa bir adam ki Resulullah Efendimiz'den Hz. Eba Hüreyi'yle veriyor. Bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi o sabahı ayırar. Acaba anlatabildim mi? Yani 30 gün Ramazan'a ondan çarptık, 300. E 29 geldi, 7 gün tersin orucu ilave edersin, fazlılarsın. Diğer aylarda da bu altı gün, yedi gün tutulabilir ama... Şevvalyat tutmalısınız, orucu alışmışken Bırakırsan eğer nefis ister yemeği de unutursun. <gülüyor> ama dilleri tutmayanlar, oruç tutmaları ve iş faydası yoktur. Ramazan faraycı orucu ayrıdır. Dili tutmayan, adam çekiştiren, adam eden, kalp kıran... insanlara kötülük yapan diller ki, onlar akrep sıfattır, yılan sıfattır. Dilleriyle halkı incidiyorlar. Amelleri onların yılandır ve akreptir. Yani zahirde insan da görünseler hakikatte yılandır kendileri ve akreptir. Lisanın insanları yiğidiyorlar insanlarıyla. yine. Böyle olursa bir adam muhabbet şey, lisan daha iyi, hayırlı. Ama 30 gün oruç mutlaka farz. İslam'ın binası 5'tir. Savun senat, Hacı Zekat, Kerim-i İnşaat'ı. Böyle olunca 30 gün oruca 300. 1'e 10, 300. 6 günde sitte-i yani şevval ayından. Ha bir de şey var aklıma gelince söyleyeyim sizlere. Hep soruyorlar. Efendim iki bayram arasındaki olur mu olmaz mı? Uğursuzluk varmış. Falan. Sakın ha böyle şey düşünmeyiniz. Böyle bir şey yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayına tola gelen bu bu ay şimdi bunun ay Arabi ay Şevval ayıdır. Arabi ayda Şevval'aydır. Hazreti Ümmü Müminin Ayşe radıyallahu anha icen peygamber bu ayda almıştır. Onun için bazı leva soruyor. Efendim nedir bu iki bayram arasındaki nikah meselesi? Cuma ile bayram günü bir araya gelirse iki iki vakitte bayramdır. Hem cuma namazı hem bayram namazı Arada halkı olmadığı için o anda nikah olmaz yani. Ondan sonra öldüren sonra nikah kıyabiliriz. Acaba anlatabildim mi? Hayır. Bunun için birçok nikahları böyle yapıyorlar? Ramazan içinde kıyıyorlar, onları kıyıyorlar. Ama Ramazan'dan sonra şevvalede olmasın falan değil. Bu bir teşeğün meselesi. Yani bazı böyle düşünceleri az olan kişilerin ortaya koyduğu kötü dedikutlardır bunlar. Dinde böyle bir şey yok. Öğrenci bu adam iki bayram arasında edilir. Yani şevvalayında, özel kadede. Daha evvel de evlen, daha sonra da evlenebilir. Ayres, çözümü cuma. 30 gün Ramazan, altı çarpar 36, ondan çarp 360. Beşle bayram, 365 beş. de, bayram, üç yüz beş. Senenin de günleri 365'tir Bir adam bu orucu bozarsa, 365 gün Allah'a oruç tutmuş gibi ejra nail olur. Dediğim gibi işte tutmaya kadir olamayanlar dillerini tutsunlar. Kafi umarım. Yani şabal orucdan bahsediyor, Ramazan orucdan değil. Ramazan orucu farz Şimdi şey misalini verelim, geçelim, sonra bitirelim. Günlerde bir gün Cenab-ı Fatıma Tuz Zahra, Allah misalini vermiş bize böyle hikayeyle, rahatsızlanmış. Fatıma Tüzzehra kimdir? Hz. Peygamber'in sevgili kerimesi, kızı yani, annemiz yani bizim. Ve onun hakkında Cenab-ı Peygamber buyurmuş ki, Ya Fatıma enti bid'atim minni, sen benim parçamsın demiş. <Gülüyor> Cenab-ı Fatıma Tüzzehra, Fatıma annemiz yani. Ve Peygamberimizin zürriyeti onun onun tarlasından gelmiştir. Peygamber Efendimiz'in yedi çocuğu oldu. Bunlar Efendimiz'de evvel vefat ettiler. Tanesi. Bir tanesi Fatıma, Cenab-ı Peygamber'den altı ay sonra yaşadı. Altı ya kadar. İnşallah böyle bir şey zamanlar olduğu için bu kadar kafir söylüyorum. Anlatacağım inşallah. bu Böyle Söylemişimdir ama yine şu anlatırım. Fatıma Tüzehra, Hazreti Ali ile evlendirildi. Allah emriyle. İmam Ali Kim? Peygamberimizi büyüten, peygamberimizi malıyla, canıyla müdafaa eden Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali'dir. Peygamberimizin amcası oğludur. Cenab-ı Allah'ın emriyle Fatıma-dü Zehra Hazreti Ali'ye verildi. Sonra o tarladan peygamberimizin zürriyeti geldi. Peygamberimiz, edetleri, peygamberimizin edatları peygamberimizin edatları peygamberimizin vefat ettiler. Altı ay sonra kalan Cenab-ı Fatıma'dır. Zürriyet-i de oradan gelmiştir. Hastalandı, Cenab-ı Ali yanına girdi. Ha Fatime kimdir? Biraz daha anlatalım birkaç sözler. Kaç defa Resulullah'ın yanına girerse Cenab-ı Fatime, Cenab-ı Peygamber ona ayak kalkardı. Onu bağrına basar, mübarek ellerini öperdi onu. Çünkü Züriyet-i oradan geldi. Hasan ve Hüce'nin annesi yani. Teala Hastalandı, Cenab-ı i̇mam Ali Haydar-ı Kerrar huzura geldi. Baktı ki Fatime'nin yüzü sapsara olmuş. Rahatsız. Ya Fatime rahatsız mısın? Ya Ali bugün çok rahatsızsın. Canım da nar istiyor. Bana bir nar bulamaz mısın? Koskoca peygamberin kızının evinde nar alacak para yok. Fakir miydi bunlar? Hayır. Allah bunlara dünya ve ahlat hazinelerini vermişti. Fakat dünya hazinelerini kabul etmemişler. Eline geçen malı ve mülkü ve emlaki fukaraya tesaduk etmişlerdi. Diyor ki, ezra Tahirat, biz 18 kişiydik peygamberin evinde. Sabahleyin kalktığımızda sofrada bir lokma ekmek bulamazdık. Peygamber hepsini dağıtırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen yapamazsın öyle şeyleri. Yapanlarımız vardır şimdi şey, etkiler ama senden yahuayız. Kolay işti. Hatta Cenab-ı Hak sayılır hasta Ayşe demişler ki Ya Resulallah demişler Eshabın eskiyem fakir yedi. Bizim rızkımızı kesin onlara veriyordunuz. Şimdi bunların hepsi hali vakti yerinde oldu. Medine'ye geldiler burada. Malmuk sahibi oldular. Artık bırakın da senden Ya Resulallah. Dünya meta bir şey istemiyoruz. Sabahleyin kalktığımız vakitte ekmek tenekesinde yani ekmek bir parça ekmek bulalım. Efemiz darıldı onlara 40 gün mescide girip çıkmadı dışarı. 40. günü Hazreti Ömer geldi, dedi Ya Rasulullah işte bir kızım Hafsa sana böreği yapmış, eğer yüzünü göstermezsen bana Hafsa'yı öldüreceğim gideceğim dedi. Efemiz salihlerinin Hazreti Bilal e dedi, Ömer dedi ki bırak Ömer alın içeriye. O 40. gün. İse o kadar bu da, da böreği kalsın bu kadar. İnşallah başka bir zaman burada anlatırız üzerine dururuz. Onun için herkesine dedilerdi. Cenabı Ali dışarı çıktı uzak Bir nar kazandı, nar parası bir nar aldı. Fatıma-tü Zehra'ya geliyordu, yolda bir fakir çıktı örneğin. Yani, ya Ali, rahatsızım, hastayım, onları bana versene dedi. Hazreti İmam düşündü, biri peygamber kızı Fatıma-tü Zehra, biri bir garip ümmetten. Fatıma-tü Zehra, peygamber kızı, o sabreder. Biz ümmete verelim bunu dedi, o fakiraya onları verdi. Ve huzuru Fatıma'ya geldi, Cenab-ı Fatıma iyi olmuş. Burada bir incelik vardır. Doktorlar bir hastanın elini çekti mi? Sadaka ile o tedavi olunabilir. Dikkat edin bir şey daha söyleyeceğim çok muyum? Bir şey yediğiniz vakitte, size seyreden kişi yatatırma salıverildiğiniz şeyi, o sizin için derde olur, talisi bulunmaz. İkincisi, fukaraya verilen sadıküle insan üzerindeki bulunan bela depoludur, hastalık depoludur. Bazı hastalıkları sadaka ile tedavi ediniz. Devu gün bir sadaka peygamber diyor ki sadakalar, sadaka ile hastalarını tedavi edildi peygamberi müsallatı. Şu anda bulunsun böyle? Geçiyoruz. İyi olmuştu. Dedim, geçmiş olsun. Ne oldu? Sen dedi ya Ali fukarayanları verdin. Görmüş Cenab-ı Fatım'ı Manediyatta. Mani bir adarla yani. Allah bana şifasını verdi. Dedi. Tamam. Bir müddet sonra kapı çalındı. İmam Ali kapıyı açtı. Selman-ı Farisi ki sahabeden ve Peygamberimiz kimisi bu adam bu zatı muhterem Fars olduğu halde Selman min Ehli buyurmuş. Benim Ehli Beytimden Selman-ı Farisi için cenab Peygamber. Selman gelmişti. elinde bir tablo vardı tepsi üzeri kapalıydı. Efendimiz çıktı kapıya şey İmam Ali Efendimiz. E, nedir ya Selman? Allahü Subhanahu ve Teala Cebrail ile Cenab-ı Peygamber'e Resulullah sana gönderdi bunları ya Ali. Nedir bunun içerisinde? Bir açtı ki dokuz tane nar var. Bir verdi dokuz. İmam Ali buyurdu ki ya Selman bu nar dokuz olmaz. On olması lazım. Çünkü Allah dire on veririm diyor. Nasıl dokuz olur deyince Selman'ın Farisi şurasından narı çıkardı. Ya imam dedi senin ilmini imtihan ettim beni affet dedi. Evet, ne oldu dedi çağırdı oğlunu. Anlaşılıyor ki canım Hak işte biri en akar on verecektir. Bunu böyle ihtikar et, itikadet tamme ile Resulullah'a tabi ol, onun şünnetiinden yürü iki cihanda ihya olursun. Vallahi yedi illah darisi sülâm. Ne ihtimai şahılası?